Kan Allahü Teala Kitabı mümkün Nuru Tevhidle. Kalpleri Münver. Allah ve Rasulun Sevmekle. Fuatlari Müzeyyen. Allah'a Sezdetmek Şerefine Alınları. Eseri secde ile süren, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin geldim, niçin gidiyorum arayanlar. Yani hakikati sebeplerini arayanlar, Allah rızasını gözleyenler, Hz. Muhammed'in cemalini özleyenler. Mühim bir aydayız. Bir ay içerisindeyiz. O da Ramazan. Allah'ın bir ismi de Ramazan'dır. Esma-i İlahi'den. Allah kendi ismini bu aya koymuş. Rahmeti taşmıştır. Rahmeti cuş gelmiş, taşmıştır. Yani bu ayda her gece iftar vakti olduğu noktada milyonlarca cehenneme müstahak olan kullar cehennemden azad olur. Daha Leyle'yi kadına e kadar. Sonra Leyle'yi Kadir'den sonra da o güne kadar ne kadar ne kadar insana ne kadar insana holduysa onun miktarı af olmaya başlar bu süre. Tabii Ramazan'ı Ramazan adıyla Ramazan için söylüyoruz. İnşallah Ramazan tutanlara, Ramazan'a hürmet edenlere hürmetine, Ramazan'ı tutmayanlara da Allah affetsin. Onların hürmetine Cenab-ı Hak bunları da affetsin. Yani bütün müminler anadan doğulursa sana hiç günah günah kalmayarak. Yalnız ben daima size söylüyorum. Kul hakkı müstesnadır. Yani Kulağınızda bulunsun bu. Kul hakkı, kulu razı olmayınca Allah razı olmaz. Vurdunsa git boynunu bük, hasmine bana vur de. Ben sana vurmuştum de. Aldınsa götürüver. Hayvan hakkı, kafir hakkı, mümin hakkı müşkildir. Ahirette yani davası, muhakemesi mutlaka huzura olacaksın. Kurtuluş yok Bayram sabahı oruçtan müminler, namazlarına daim olanlar, geceleri kaim olanlar, gündüz sahim olanlar, onlar analarından doğmuşçasına böyle yani tertemiz, dahil olarak bayram sabahına girerler. Bu fırsat kaçırılır mı? Soruyorum. Bu fırsat kaçırılır mı? Belki ömrümüzün son Ramazanı, belki son Cuma'mızı kılıyoruz. Onu da bilmiyoruz. kimin de senet var yani yaşamaya. İyi dinle bakayım benimle. Bir şey daha söyleyelim. Bir gün Cenab-ı Resulullah, Resul-i Ekrem, iki cihan güneşi, iki cihan güneşi Fahri Risalet, Allah alem Ramazan idi. Yani minberine çıktı. Birinci basamağa mübareklerini bastılar, amin dediler. İkinci basamağa ayaklarını bastılar, yine amin dediler. Sonra üçüncü basamağa ayaklarını bastılar, yine amin dediler. Sonra döndüğü mübarek cemalini eshabına karşı, eshab vazifaya karşı ve oturdular. Enes kalktı ayağı. Enes. Bu Enes kimdir, bilir, bilir misin? Hadi söyleye verelim mübarek günde iyi olur. Biraz fazla konuşalım. Ramazan bu. Evet. Yani patroonlar filan af etsin. Yani işçilerini bulatıyoruz diye Allah bereketini verecek. Hiç üzülme yani işten geri kaldım falan diye. Allah soruyor. <gülüyor> Cuma'da namaz vaktinde kaybettiğin zayetin vaktinin bereketini ihsan edeceğine haber veriyor. Allahu hayrullah zıkındır. Söyleyiz zamanı. Birkaç, birkaç dakika. Ramazan bu ya. Çok gece, çok gece sabahı da uyumadın. Düğünde, dernekte. Bir gün de Allah için uyuyup terk etmedin. Dünya için çok çalıştım. Bugünü cuma biraz, biraz şey derdim. Bu da faydası vardı. Yani maddi, belki maddi kazancımızdan kaybederiz zannediyoruz ama kaydetmeyiz. Manevi kazancımız yüksek oldu. Çok iyi dinle. Bu Enes kimdir? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i hicret ettiği vakitte emri ilahiyle Sakın Resul-i korktu, kaçtı filan küfürdür. Allah Kur'an'da şöyle ilan etmiş. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّقُونَ لِسَّارَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Benim kitabımı tebliğ eden o peygamber ki o kimse korkmaz. Zerinden diyor Hazreti Allah. Bırakın peygamberi Allah'tan korkan mümin kimseden korkmaz. Allah erkeği tarif ediyor çünkü diyor ki ben erkek şuna derim ki ...onu benim zikrimden hiçbir şey etmez... ...benden başına kimsenin korkmaz diyor Hz. Allah. Bırak peygamberimiz şahane. Hani bazı kitaplarda okudum ben de peygamber korkmuş da kaçmış da bilmem ne... ...kaçmak yok. Resul-i Ekrem peygamberimiz, peygamberimiz... ...Allah'ın sevgilisi peygamberimiz... ...ne yaptıysa Allah'ın vahiy yapmıştır. Ve ma yantı guanil hava... ...hiçbir sözü bir işi senin kendine yapılmamıştır. Hepsini Allah söyletmiş... Allah yaptırmıştı peygamberi. Onun için öyle Medine İbni Nevere'ye emri ilahiyle, emri ilahiyle çıktılar. Orada büyük bir kahramanlık var. Söyleyelim mi? Söyleyelim ya. Çok mühim değil mi? Dünyada hiç bir emsali görülmemiş. Bir kahramanlık var. Diyor ki Cenab-ı Peygamber o akşam da peygambere suikast yapacaklardı. Etrafın evet. şehirden her eden bir yiğit. Topladılar küfarlık, hakisar. Dar görüşleriyle Resul'ü söndürecekler. Allah'ın nuruna imkan var mı? Ahmak. Sen üflüyorsun söndürmek için Allah onu parlatıyor. Kıyamet gününe kadar böyle olacak. Sen İslam'dan çıktın diye üst, hiç sevirme. Seni yerine birini kaydederler. Kim layıksa onu alırlar, kim layıksa çıkartırlar dışarıya. Bu Allah dini bu. Yeri göğünün sahibini, bilinen bilme alemlerin muhalekeli dini bu. Sen de o dinin salikisin <Gülüyor> elhamdülillah. Aba icadın o din için kan vermiş, can vermiş, mal vermiş, her şeyini feda etmiş. Hatta kanından kendisine kefen biçmiş. bugün için. Resul demiş ki İstanbul olacak demiş. Gelmişler. Semin Cettin gelmiş. Ezan-ı Muhammediye okunsun diye zat etmiş burasını. Ezanlar okumuyorlar. Bazıları şikaye ediyorsa. Balik uyandırıyormuş ezan onu. Ezan uyandırıyor, rahatsız ediyormuş diye. Bazıları şikaye ediyorlar ezandan. Şikaye etmişler birkaç kişi. Ben de bir girdim bir gün. Neyse komandan bey kovdu bereketlerisini herif etti. İsmini de söylesem tanıyacaksınız Meşail'den birisi. Ben de oraya gitmiştim. Efendim dedi lütfen kumandan beye, askeri kumandana lütfen söyleyin şu ezanı da sabahın okumasınlar. Bugün ne edeyim falan. Uykumuzu bozuyoruz. Biz geç, geç ediyoruz dedi. Komandan bir kovdu ama dışarıya. Kumandanın elini öpecektim yani. iki eline yürü öpecektim yani. O kadar hoşuma gitti. Efendimiz evre ilave çıkarıyor. İmam Ali'di ya Ali benimle tamayat. Öyle yattı İmam Ali. Düşman bekliyor dışarıda. Resulü sure-i selam. Rüyecek olan meseleye girip e yapacaklar. Cenab-ı e Allah emretti ve cealna min beyne edeyim. Seddem min halti sedd ed fa'şeyna ve fümna'hu Bu ayet okudu peygamber. Bir avuç toprağın üzerine ve düşmanın üzerine attı böyle. Kafirler bakarken oldular. Malum ya, efendiler, iş bakmakla değil görmekte. Bakarsın da Allah göstermesi göremezsin. Çıktı peygamber gitti. Dikkat gülreden de Hazreti Musa kelimullah diyor ki ya Rabbi beni gönderiyorsun Firavun'a beni öldürür diyor Firavun diyor. Peygamberken bak gelin gelin. <gülüyor> Musa kelim. Beni peygambere gönderiyorsun diyor ya Rabbi diyor beni öldürür Firavun diyor. Hazreti Ali demiyor ki ya Resulullah etrafında diyor olabilirsin. Sen beni yerine koyuyorsun ama beni parçalayacaklar onu demiyor. Peki ya Resulullah diyor düşün. Eh insan bedavada Allah'ın aslanı olmaz doğrusu. Mesela bu mah diyorlar Allah'ın aslan diye. Numune kahramanlık numunesi. Haziret nümunesi İmam Ali Keram'a var. Hiç itiraz yok. Resul-i Ekrem'i yerine yatmış, üzerine abasını çekmiş. Bir de içeri girdi kafirler, Baklar ki İmam Ali. Hepsi çekildiler kerara. O kadar bakacağını için bilirsiniz hepinizi, okumuşsunuzdur hicret meselesini. Bu kadar geldi. Efendimiz Medine'ye teşrik ettiler sonra Medine halkı Peygamberi davet etmişlerdi. Malları ile canları ile peygambere hizmet edecekler. Öyle söylemiş, söz vermişlerdi. Herkes hediye getiriyorlar. Hediye peygambere bir kadın, bir çocuk, ufak bir çocuğu. Yanlayak başına bak, elinden tutmuş, huzuru sadece geldi. Ya Resulallah, hallere ve Bakır'da yerinde olanlar size hediyeler ve hediyeler verdiler. Ben fakirim, benim hediyem filan bir şeyim yok. Ancak benim çok kıymetli bir hediyem var, benim için. Belki senin için değil ama benim için pek kıymetli. Nedir o? Dedi Cenab-ı Peygamber, Ya Resulallah, Enes dedi. Enesi bana sana hediye ömrüm, diğer parçam o dedi. Sana hizmet etsin. 13 sene Peygamber'in yanında bulundu. 13 sene. Diyor ki bir kere Peygamber Efendimiz bana yaptığım oldu, yapamadığım oldu. Bir kere beni paylamadı. Bana ağır bir söz söylemedi diyor. Efendimizin güzel tabiatına bakınız. İşte bu Enes. Ayağa kalkmış. Ya Resulallah. Mimber'e çıktığınız vakitte her basamağa çıktığınızda amin dediniz. Bu aminin manasını ne? Biz bir şey anlayamadık bundan. İyi dinle. resul Ekrem diyor ki. cil Emin bana geldi. Cebâil kim? Vahiy getiren melek. Bu vahiy getiren melek Peygamber Efendimiz'in yanında ki. Resul-ü Ekrem'in emirberi Allah ile arasında. Resul-ü Ekrem'in şanına gönderilmiş Cebrail hizmete. Dına bak Cebrail Cebrail'e sormuş. Demiş ki ya Cebrail, beni Adem'den seni halkesisin. Adem oğullarından insan olarak halkesisin. Melekat musaydım. İnsan olma halkesisiyim sen. İyi dinle. Bana ne gibi ibadet yapardın demiş. Demiş ki ya Rabbi, semada, artta her şeyi bilen sensin. Benim ne yapacağımı bilirsin. Ben senin ne yapacağını bilirim. Söyle ki bana kullarım çitsinler. Kullarım büyüsün. Ya bir üç şeyle sana, üç şeyle sana ibadet ederdim. Üç şeyle. Neymiş bunlar? Bir tanesi susuzlara su verirdim. Susuzlara su verirdim. Suyondan suyunu kesmezdim. Susuzlara su verirdim. Suyu kesen, suyum zalimdir. Yezittir ya, Yezit doğumu yani. Bak kibini söylüyor şimdi. Su verilmiş suslara diyor. Zenginlerimiz kuyu açtırmalı. İstanbul'da bir kim müsaade etmiyorlar ama köylerimizde, kentlerimizde hepimiz bir yerden geldik buraya yer, değil mi? Su arka açtırmalı, su getirtmeli. Çeşme açıp çeşme Ne olur bir çıkar. Halin baktın yerinde ise. Halim baktığın yerinde ise ah ben de bir çeşme yaptırdım desem böyle. Ama içinden böyle niye etsen Allah yön mükün defterine kaydeder onu. Bir de okursun ki deftere çeşme yapılmış. Ya Allah bir ben çeşme yaptırmadım, dünya metanı verseydim yaptıracaktır. Ama vermedim. Sen niye dedin? Sen niyetine ben yapmış gibi saydım onu. İnne me'ramani bilmiyordum. İddi mı bu? Su verirdim. Susuzlara su verirdim. Cani şadır var şey yazmışlar böyle. Bir. Su almak yasak dedi. Su bitirin tutmaydı dedi mi? Olmaz öyle şey. Çünkü çok ciddi. Eğer işin bir olursa bunu bir fotoğraf falan filan götürüp Avrupa'ya. Camiden su vermiyorlar içmek için adama. Ne kadar çirkin değil mi? Hiç hele i̇şte bizim Necip milletimize yakışmaz. Bizim Necip bile de yakışmaz. Bizim Necip, Necip millet düşmanına dahi vurur da arkasından içeceği suyu verir. İşte Kosova muharebesinde. O Miloş yatmıştı yere, Padişahı Sulkas yapacaktı. O sultandan bahsediyor, bir neferden bahsedecek. Yatmıştı yere, su diyor, yalvarıyordu, su barata geçiyor oradan. Havani ile beraber verin bana dedi, şu, su dedi padişahı görünce sultan suyu götürdülerdi ona içmek için. Düşmanına padişah veriyor suyu. Kancheri saklamış, padişahın karına soktu kancheri. Dua etmişti dilinden padişah. Demişti ki kafirler çok kal kalabalık idi ve kaviyeler. Ya Rabbi benim ordumuzu muzaffer et beni onlara kurban et demişti. Duası müstecal olmuştur. Kocabada, bütçeyi orada, türbesi orada düşman şimdi, düşman ayı altında. Birçok Gazilerimizin memleketleri, şehirleri, kabirleri düşmana yaptılar şimdi. Vahdede bozarsan burayı da alırlar. Buradan da seni sürerler. 800 sene İspanya'da varlar, İstanbul'da 525 sene, 530 sene. İspanya'da 800 sene attılar. Yabani olsa seker gibi sökçüler attılar hepsini. Bu kafadan gidersen gidecek burası elinden sonra. Dürüst ol. Cettine layık ol. Özün doğru, sözün doğru. Her şeyin doğru dürüst ol. Senin bir defa ismin Allah kötülüğünde Muhammedi diye kayıtlı. Allah. Yakışır mı öyle kötülük, fenalık, dilekarlık, sahtekarlık, yalancılık, dolandırkçılık? <gülüyor> Sen bir milletin evladısın ki düşmandan harac almışsın. Altı ay sonra düşman bastırmış kaleyi müdafaa edemeyeceksin. Haracı düşmana tekrar dağıtmışımdır. Ben sizi bir sene Üzerime aldım sizi müdafaa edelim diye müdafaa demin gelin paranızı alın demiş öyle, öyle kimsesiniz siz onların çocuklarısınız siz. Giderken üzüm bağlarına girmiş senin ceddi üzüm koparmış üçün iki kuruş ise iki kuruş yapıyorsa beş kuruş ipe bağlamış salkımın yerine bağlamış onun çocuklarısınız sen. Haram haram lokma evren seni büyütmemiş o ama ne oldu sana bilmiyorum bana ne oldu ya da bilmiyorum. Sen hiç tarihini okumuyorsun. Abay-ı İcdat'ın, hiç haberi yok. Hep kötü taraflarını görmüşsün sen. Öyle değil. Öyle göstermişler sana. Soba dürüst ama senin rüyetin bozuk. Kırık görünüyor senin gözünde. Durgun soba sokarsan kırık görünür soba. Sopa kırık değildir o. Senin rüyetin bozuktur. İki. Daha dün Kıbrıs harbinde vurdu Mehmet düşmanını. Mehmet Su dedi. Mehmet şeyi çıkardı, verdi matrasını. Düğündüğü Kıbrıs adında buluyor. Kalmeş Yunan'a, kalmeş ona. Yunan Düşman da insanın şey olmalı, mert olmalı yani. Kalpa, kalleş düşmandır, çirkindir yani, kalleş. Çoluk çocuğu kesen, eli silah, silah tutmayı mahveden. Verdi, sonra sormuşlar, esir düşmüş. Sormuşlar dedin şaşırdım diyor. Beni vuran askerden su içindim, suyunu verdi. Peki, sen Türk askerini vursaydın o sana su isteseyi ne yapalım diye sormuşlar. O erkek müşerif gene. Ben vurdum demiş. Silahı çevirir alından vururdum demiş. Su vermezdim demiş. Dünya vuruldu. Harkımız o, o. Biri mümin, biri Muhammed'i, biri şeytani. Hazreti Cebrail dedi ki ya Rabbi su dağıtırım. Su veririm dedi. Su dağıtırım. Eskiden kandil günlerinde, sıcak günlerde İbadullah su verlerdi halka. iyi su getirildi de hatırladı. Şimdik... Öyle bir kalabalık yerde su satan yeri olsa kalabalık göçler suyu kesiyorlar. limon da satalım yahut kalabalık kalabalık satalım diye. Herkesin parası olmaz kolu boyu içmeye. Perkos suyunu dahi vermiyor. Yezid çünkü. Damarı, damarı çekiyor bile bana Yezid diye. Su, su. Efendim dervi şunu söyleyeyim. Yani hiç, hiç, hiç, hiç, hiç duramıyorum söylememiz. Yani sana gittim ben. Bizden kalan bir adet. Hangi kale yer otursan otursan evvela su getiriyorlar. Sonra ne varsa biliyorlar. Su getiriyorlar böyle soruyor. Sonra ne içeceksin diyor. Şahit mı kahve mi diyor. Yönetistan'da. Türklerden kalmış bizim abayicilerimizden. O hala kalmışlar. Hangi kahve otursan otur. Gitti oturdun mu garson neden su getiriyor adamın önüne. Burada su vermiyorlar. Herif su satmıyor. Ucuz çünkü az para kazanacak diye. Vallahi bilmiyorum. yani Yapmayalım bunlar. bunlar. Bunlar iyi şeyler değil. Toplarsın toplarsın. Yiyemezsin topladığını kardeşim. Yiyemezsin Karınca gibi. Karınca toplar toplar, yemeden gider ahirete. Sen de öyle. Başkaları yer sonra. Karıya bırakırsın, dostundan yer. Oğluna bırakırsın, metresinden yer. Kızına bırakırsın sevdiğinden yer. Hesabını sen görürsün sonra. Yapmaya, ya. Konuştuğum acı biraz, çirkin ama ben sizi deli böyle şeylerden. İyi değil yani. Böyle yapanlara söylüyorum. Yapma. Ya Rabbi, su dağıtırdım. Sulara su verirdim. İki, takır olan kimseleri Gizli yardım ederdim. Bildirmezdim. Halkın içerisinde veririm, Onları zillete düşürmem yani böyle. Bazı adamlar zikat verecek. Aldın kabul ettin mi? Ettim. Aldın kabul ettim. Aldın kabul Ay boynun başlık başında patlasın sen vereceksin zikâ. Sağ elin verdiği vakit de sol el duymayacak. Bırak harçtan kimsenin duymasını. Ha eğer ki halkı teşvik ve tervip biçim verebilirsin. Hani onlara da dersinler diye. O vakit niyet iyi olur. Bu benim fitre aldın kabul ettin mi? Ne lüzum var böyle şeylere? Niye edersin? Gizli olarak. Hatta fıkarayın gönlünü alacaksın. diyeceksin ki, ya bu seni biz göremedik. Kusura bakma. Benim de halim baktığım yerinde pek değildi. Hesaplarımda doğru değil Şimdi çıkardık hesabı. Şunu kusur lütfen kabul et bakalım. Lütfen hem de. Almasa ne yapacaksın? Demizi atamazsın. Ateşle yakamazsın. Ne yapacaksın? Soruyorum. Müminin hakkı. Hayvana yediremezsin. Camii yaptıramazsın. Cenaze kaldıramazsın. Dikkat parasıyla. Yol Çeşme yaptıramazsın. Müslümanın hakkı, canlı Müslümanın hakkı. Fitre kafire verilir, sadakadır çünkü. Ama zekat müminin hakkıdır. Bir müminin diğer müminin cebinden hakkıdır zekat. Fakra düşenleri gizli yardım ederdim, diyor Cephan Aleyhisselam. Sulara su verirdim, uzatmayalım. Fakra düşenlere de ne yapardım? Gizli yardım ederdim. Üç, halkın ayıbını görmezdim. Görürsem örterdim ayıbını. Aşifi zamanına, şimdi orada... Bizim ben bulduğum yerde ütümeside yani namaz kıldığım cami, ütü camide orada bir kağıt vardı. Kağıt oyunu yok orada. Sofra toplanıyorlar, adam çekiştiriyorlar Halbuki adam çekişirmek zinadan daha göküdür. Zina etmekten kötüdür. Ve Karimeleyi aleyhi ve sellem elgidi teşitti Gıybet adam çekiştirmek zinadan daha edna ve eşradır. Daha şiddet. Oturuyorlar, adam çekişiyorlar. Ula kağıt oyunu daha hayırlı. Kafayı çek daha hayırlı. Adam çekişti. Asıl bu. Bütün ibadet taatını veriyorsun. Çekiştiğinin adamın arkasında. Efendim yaptı da söylüyorum. Gıybet işte o. Yaptığını söylemek gıybet. Yapmadığı halde yaptı dersen bühtan, iftina daha ağır cezası belası. Ahlak İslam dini belası. Cebrail bize öğretiyor şimdi ahlakı. Ya Rabbi sunara su verirdim. Fakirlere yardım ederdim gizli olarak duyurmazdım renginden fukarayı bileceksin. Fukarayı renginden bileceksin. Sonra günah işleyenler yani günahkar zabaatı bazı insanlar kusur yaparlar ya o kusurları örterdim göstermezdim kimseye. Allah ne buyurdu biliyor musun? Geri güven sahibi. Ey Cebrail! Ya Cebrail! Ya demek ey Arapçada. Ey Cebrail! Senin böyle yapacağını bildiğimden dolayı seni vahiy meleği yaptım dedi. ''Vahiye müekkel kıldım seni.'' dedi. ''Biliyorum böyle yapacağını seni.'' Cenab-ı Hak. Bu kadar sevabı çok. Ramazan'ın haric 1'e 10. Garanti. Ramazan'da 1'e 70, 1'e 700, 1'e 7 bin, bire 7 milyon. ''Vallahu asim alim.'' ''Allah niversite katkıl, kat edabımı dağıt ''Bakacaksın yüzüne.'' ''Yüzünün sarardığını anlayacaksın mümini.'' ''Madenizde dolum yok, yetim mi yok?'' ''Niye de güveniyorsun?'' ''Yarın sen Allah Allah'ın onu kabzeder, paran kalır kasada.'' ''Çocukların yetim verir. Birde senin dostun çıkar akadan, yani senin sana dost görünen paranın üstüne oturuverdi böyle. Çocukların sürünür. Neler gördü görebiliriz. Timurhan'ı gitti gör. Hacı altın aldırmışlar. Ne zengin insanlar var, akılları başında. Fakat Hacı altın, ben zavallı. Devlet divanında oturuyorlar. Kuzu evlerine git gör bak neler göreceksin. İbret mi istiyorsun sen ben sana bağız edeyim. Bak, benim ağzından daha kuvvetli o. Görebilirsin ama. Gözünde ibret varsa daha kuvvetli benim ağzından. Ölüm var bir defa böyle emirde. Kabristanlara git bak. Hastanelere git dolaş. Huzur evlerine git. Bakıyorsun mihter ağlıyor. Kızı atmış sokağa oğlu atmış huzur evine. Kapı dışarıya. Büyütmüş yetiştirmiş. Tabi besmeğine süt vermemiştir herhalde. Besmeğine süt verseye atmazdı dışarıya. Ayhını görürsün. Ne yaptırsa. Yer vermiş şimdi. Ya Resulallah birinci basamakta amininiz. diyor. Cebrail bana geldi. Nebiyiz İnşaat Efendimiz yalnız benim dersime gelenlere benim ricam şudur niyet ediyorum ve rica ediyorum. Resul-ü Ekrem'in ismini işittiği vakitte salat ederek geliptir bizde. Kim Resul-ü Ekrem'in ismini işitti, salat verdi, cennetin yolunu buldu adam. Kim Resul-ü Ekrem'in ismini işitti, salat vermedi, cennetin yolunu kaybetti. Allahumme salla Muhammedin Muhammed ve ala ali Muhammed ve sahbi resul. Ben birinci basamağa bastığım vakitte Hazreti Cebrail geldi bana. Dedi ki: "Yânebiyallah, yani senin ümmetinden bir kimse senin ismini işitir de senin ismini işinir de sana salavat vermezse eğer o adam nara müstahak oldu. Allah onu oradan kurtarsın dedi. Ben de amin dedim diyor Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, o söyledim bunu. İki, ikinci basama ağa bastı. İkinci basamakta amin dedim. Bunun da sebebi illeti. Yine Cebrail bana dedi ki, Ya Nebiye Allah, Ya Hayra Halkillah, Ya Nura arşilla Ya Emine Vahyillah senin ümmetinden bir kimse anasının babasının hayatına yetişir de yahut arasından bir anasına yahut uvasına yahut anasına uvasına hayatına yetişti bu adam bunların göğününü hoş etmedi. Bunların hizmetine bakmadı. Bunlara ikram etmedi. Bunlara tatlı sözde bulunmadı. Verdi, yedirdi, of dedi mi gitti yandı hepsi. verdiklerini gitti devam. Of demek yok, üf demek yok. Annenin ayağının üstü değil, altı bir defa evvel, evvel. Neden? Neden? resul Ekrem demiş ki, muhbir-i sadık, sevip dikkate alem Muhammed Mustafa demiş ki, sallallahu aleyhi ve sellem, cennet annenin ayağı altında demiş. Allah. Cennet annenin ayağı altında demiş. Altını öpersen cenneti bulursun. Üste, üste olmaz, olmuyor üstü. Nereye var ama baktığımızda. Anasının babasının hayatına yetişti, fakat onları, göğnünü hoş edemedi. Bir defa kafir azabının bir tanesi de buradan eder Efendim de size şikaye gelmesin. Kabir azabı falan bunlar. Kabir azabı nedir diye. Yakında tek başına kalacaksın çukurun içinde. Ben de öyle sen de öyle yani. Eyvah! Keşke hocanın dediğine inansaydık. Demek ki bu hakmuş ve gerçek bir değişik. İşten geçecek. Bir daha ağlaman, sızlaman parakları ısırman, saçının sakalını yolman para etmeyecek. Bitti. Tamam bitti. Ne namaz var orada? Ne oruç var? Burada hepsi. Dünya harcın tarlası. Burada ekirirsin, orada da bitirirsin. Orada hiçbir şey biçemezsin. Gitti boş gidersen. Aklına başına al. Ve soruyorum. Neye yapmıyorsun bir daha ibadet? Sen hocam de sen kayıp. Ben şimdi bir tekavvü dolayayım. Sen bendeki ibadeti gör. İyi bir niyet ama. Güzel bir niyet ama cenab bak. Hak. Kıyamet günü de ki böyle bir söyleyen böyle düşünün adama. Ey kulu işe yararken kullara hizmet ettin. İşe yaramadığın vakıta mı hizmet edeceksin diye? Ne cevap verecek Cenab-ı Hakk'a? Soruyorum ben. Böyle sorsa yani cenab Ve affetse de. Affetse de böyle sorsa ama. Bırak bu iş kafayı. Hemen ibadet kemerini beline dolayacaksın. İbadet. Rabbil alemine mühtaç olduğun kadar ibadet edeceksin. Cehenneme tahammül edeceğin kadar günah işleyeceksin. Bak sana söylüyorum. Miyarının ölçlerini veriyorum. Anasına babasına itaat etmediği, ihsan etmediği, ikram etmedi. Efendim babam memlekette ben burada. Buradan göndereceksin, mektup göndereceksin, çarabaları göndereceksin. Gönül almak meselesi mevzu Hatta hısım akrabanı terk etsen imanın sıhhata girmez be. Bey oğlunu, amca oğlunu, ammi oğlunu, tize oğlunu, tize kızını, hala kızını. Hısım akrabanı sahip olacaksın. Sırayı rahmet edeceksin bazen, gideceksin göreceksin. Beratmış, kapıları çekmiş, gelmişler buraya. Oldu mu? Olmaz öyle şey, olmaz. Arayacaksın, soracaksın, bağlanacaksın. İşte ya Resulallah anasının olasının hayatına, hayatına yetişmiş. Yavru anasının hayatına, yavru oğuz hayatına yetişmiş. Tekrar onların hakkını yerine getirenmiş. Allah onu cehenneme koyuyor. Cebrail selam. Cenabı Ali işte böyle dedi Ce Cebrail. Onu Allah olarak kurtarsın dedi. Ben de amin dedim diyor peygamberimiz. Üçüncüsü. Ya Resulullah bir adam Ramazana girişti. Ramazana yetişti. Ramazana. Kendisini Cenabı Allah'a affettiremedi. Ramazandan istifade edemedi. Rahmete girmedi efendiler. iftarı vakti. Sofrada bulunuz, dua ediniz. Seninle Allah arasında hicap yok, perde yok yani. Bir kere cenab bak Hak rahmet edin nazar ederse bir daha okulu cehenneme koymaz be. Öyle bir, bir mesele yahu. Evveli rahmet, ortası mahved. Bak ortasına geldik. işte Ramazan, Maman derken 15'i. Yarın akşam 15'i gidecek. Gitti. 15'e hemen gider. Ömürümde öyle. Çocukluk, gençlik, dinçlik derken ihtiyarlık ihtiyar varmadan kapıya cansız at hemen gelir dayanır. Kazancı mı? Hepsi geride kalır. Amel ile baş başa gidersin. Haber veriyoruz, söylüyoruz. Ramazan-ı Şerif geldi, geçti, kendisini Allah'a affettiremedi. Allah bu kimseyi nara koydu, bunlara müstahak oldu. Zehir oldu, hakir oldu, burnu yere sürtüldü. Allah bunu buradan kurtarsın dedi, ben de amin demiyor Peygamberimiz. Diyor ki resul sallallahu aleyhi ve sellem, Eğer benim ümmetim, eğer benim ümmetim Ramazan'ın ne olduğunu bilseydi, bütün hayatlarının Ramazan'la geçmesini Allah'tan temenni ederlerdi. Dualar kabul, günahlar mağfur, günahlar af olur. Dualar kabul olur. Orada tahammül etme yatsan uyumaya uykun dahi tesbittir. İftir hakkında iki taraf vardır. Bizim gibi onlara yemek yeterlanırlar. Aşıklar Cemalullah ile kararlanırlar. Allah Allah! Hemen göndermeye bak. İbadet ve taatını önden yürüt. Önden gisin, ışığın. Arkadan gelen, arkadan gelen ışığa bakma. Öndeki henday göremezsin gittiğim vakitte. Arkadan ışık geldi mi? Önden giderse görürsün önünü. Hayır hasenatını önden gönder Arkaya bırakma. Sana ibadet için bir kısa bitiriyorum dersi. Çünkü o komperme olur. Kısa emahtarında kalır. Eyüp Sultan'da bir hoca efendi varmış. Sarıklılardan, alim bir adam ama cimri. Allah'ın hiç sevmediği kimse. Resulü Ekrem diyor ki... Bir adam cömert mi, fasık da olsa ehline er cennettir diyor. Bir adam cimri mi zahit de olsa anlız çeçe çürüse cehenneme diyor. En akacağı yere gider diyor. Çok ağır. Ve cimrilerin malını yemeyiniz. Tekrar tekrar diyorum. O kendi malını kendi yesinler. Köpeğin kabından alıyor yemek gibidir. Yarın kıyamet günü yediğinizi ister. Ben buna bir çay içmememiştim. Ya Rabb'i çayımı versin diye. Yemek bitti. Gördüm otişe. Bu hoca gaipte cimriymiş, sarıkları cimri ama cimri böyle bazı buradan yalanı bazısı üste üstte koyar. bazı kert giydir, kendi yer kimseye vermez. Bazısı var, ne ye, ne yedirir. Bu o kısımdanmış Hoca Efendi Hazretleri. Fakat bir meczup, bunu İrsa'da memur olmuş, o devirde İpcamisi'nin karsın diye kahvele otururken bir meczup Ali varmış, araba Ali. Kışta olsun, ben bunu okudum kitaplarda, tarihinde. Efendime söyleyeyim, yazma bir kitapta. Neden biliyorum kindro bu diye bir gün ben pilot çıkıyordum böyle durdum dinleneyim diye bir de baktım bu mezup arabalının kabir taşı karşıma çıktı ben. Bak bu muharek şeydi makamdayım yani söyledi. Bu mezup arabalı içeri gelmiş kahreye koca beni getirmiş koca beni iyi dinle sana büyük bir ibret bu. Koca beni bana demiş yoğurt aldın demiş git oradan demiş oradan başka al alsın demiş ben ilim tahsil edilim veriyorum ben demiş para vermem illa alacak şey tuturmuş mezup bu ya. At sene gibi koltuğu gelmiş. Koltuğu. En sonunda hoca illallah demiş. Yani deşik bela kabiliğinden bir kuruş para çıkarmış. O devirin parası. ya Bir metrelik gümüş para zamanı. Al bunu. Gürtof kendine demiş. Biraz da ekmek. Ekmeği başkalsın. Çıkmış yürümüş hocam ama. Yani ciğerine, ciğerine efendim kızgın demir oturmuş yani hocam. O kadar şey oradan yürümüş. Rekat hoca ben de o akşam bir rüya görmüş. Kulağını benden yana ver. Bir şey görmüş. Bir, bir rüya rüyasında... Bir yer ama diller tarif edemez. Gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin tahattır edemediği, şu arağının lisana getiremediği. Efendim o ağaçlık var, efendim nehirler, bal nehirleri, süt nehirleri falan böyle bakıyor <gülüyor> ama hocayı sokmuyorlar oralara. Hoca görüyor kendisini. Altından yapılmış köşkler, bir tek inci tanesinden yapılmış saraylar. Yakutlar, cündürtler böyle. Toprağımız çünkü cennet seni bekliyor. Allah dünyada yadıma mal verir, elinden alır tekrardan. Gençlik verir, ihtiyar olursu. Hayat verir, ölümü vardır. Sıhhat verir, hastalığı vardır. Orada öyle şey yok. Bir hayat verir, ölümü yok. Bir sıhhat verir, hastalığı yok. Bir cennet verir, mülk verir, fenası yok bir daha. Senin hocam ebedi. ya buraya hoca arıyor fakat gel gelelim. Hoca zavallı bir lokma bir şey bulamıyor. Açıkta diyor hoca, karnı kar, şey diyor, tatlım alanıyor yok. Derken oradan bir zat zuhur etmiş. Demiş yahu burası demiş. Çok güzel bir yer. Olsa olsa cennete ama cennete giyemeyeceğim demiş. Çünkü cennette Kur'an'da okuduk demiş. Cennette efendim teba olmuş kuşlar var. E, meyvelerin çeşidi envağı var. Her şeyi söylüyor Allah. Kur'an'ın keriminde burada böyle bir şey bulamıyorum. Neresi burası? Öldüm açıkta. Bir şey yiyecek bir şey yok mu demiş. Derdimiz demiş o zat. O demiş. Burada bir yoğurt var demiş. Şu yoğurdu ye demiş. Gündüz mecruba ısmarladığı yoğurdu. ...detirmiş, önüne koymuş, o, al onu. Demiş yahu, burası, burası cennet demiş. Ecemiş yahu, hani bu şeyler... ...Kur'an'da okuduğumuz, efendi... ...onları buraya gönderirsen de ulusun... ...göndermesen, nereden bulacaksın? Cehennemde ateş yok, buradan ateşimi götürürsün. Cennette de böyle... ...bütün <gülüyor> bu nimetleri buradan götüreceksin. Çünkü dünya ahiret hala, sen... ...yoğurt göndermişsin, yoğurdu buldun ye. Biraz ekmek, ekmeği gönderseydin demiş... ...ekmek de bulurdu. Yoğurt gönderin, yoğurdu yiyeceksin. Uyanmış adam, teresinde... Karısına demiş ki ya bizim gittiğimiz yol, yol değil. Tövbe edelim biz bu işe. Kapının arkasını karnadan han açalım. Ve cennetten kendimiz ev gönderemememiz cemete? Allah aramızı. Malum imam haliye atının üzerinde. Bakmış bir adamın elinde altınlar var böyle sallıyor şıkır şıkır şıkır şıkır. Kimin o paralar demiş. Hazreti İmam. Radıyallahu anh Aleyhisselam. Nedir ödüllü ki paralar? Benim efendim demiş. Ya imam benim. Senin değil. Vallahi benim ben kazandım. Peki ölürsen kimi olur demiş mirasçıları. İyi mirasçı ölürse ortak kalır. Demek senin değil. E benim değil demiş. İstiyor musun senin olsun? Allah yoluna sarfet. Orada bulacaksın. Tecelliü inallah. Katiye dedi bir konuşularmış. Burdana ne olacaksin? Sen burada ısınıyana ek orada bu iyilikle olmaz. Burada orucuya orada sevabın öylekle olmaz. Burada namazı terk et orada Allah'tan mükafat işte olmaz. Kulluk vazifelerini tamamen yap. Sele sele yap. Allah bize namazı farz etmese ne olacaktı bizim halimiz? Orucu farz etmese halimiz nice olacaktı? Ya abdesti? Abdestini farz ettiği halde su yüzünde korkuyoruz. Ya Cenab-ı Hak abdesti farz etmese ne olur? Biz ikisi de dolaşacaktı demeyi. Kokacaktık yani. Soğakları kirletme. Üstünü başını kirletme. Caniye temiz elbiseler engel. Soğan sarımsak yiyenler caniye gendikleri vakitte arkaya gitmeli. Halkı incitmemelidir. Ayakları kokanlar ön saflara geçmemelidir. Bak söylüyoruz. Çıplak ayağını safa geçmemelidir. Arka safa alamaz kılmaz. Kokulu şarabını sarar, sarma ağzını dışarıda bırakırsın. Arka safa alamazını kılarsın. Çünkü bazı, bazı insan vardır, senin çıplak ayağını gördün mü midesi bu onları onun. Öyle insanlar vardır. Resul-i diyor ki, küllü muzin finnâ. Her eziyet veren mümin kardeşine o cehennemdedir diyor. Bak bak bak, din İslam'a bakınız. Sigara kursu olsa ağzında, hazır etmiyorsa yanında sigara içme onu. İçen cigara içiyorsun, o içmiyormuş, onunla yayın içme cigara çünkü ona eziyet yapıyorsun, yapma öyle Hele adab-ı Hristiyanların perizi varsa onun karşısında perizi olayını yiyeceksin. Perizde onlar çünkü, et o vakit. Ayıp. İnsan değil misin sen? Düşmanın cenazesi var, burada radunu çalmayacaksın. Ayıptır. Adab-ı muhaşeret Düşman, efendim düşman, düşmansa düşman. Senin en büyük düşmanın sana en yakın olandır, nefsindir. Hele bir düşmanın vardır ki ondan çektiğini hiç kimsenin çekmedi. Şöyle mi? Yeni değil burası Ya Rabbi acı sözlerle cemaatim belki incittin beni afet ve sözümün tesisini halka ile ve cemaatını iki cihanda aziz et. Ve mübarek günde ağızlarımızı ağızlarımız oruçlu, işlerimizi güçlerimizi terk ettik. Senin beytine davetine icabetlik geldik. Bizi buradan boş çevirme. Biz kul biz kul Ya Rabbi hanemizi yerine ikram ederiz. Sen padişahlar padişahısın. Kainatın yegâne hâlike ve malik isim. Bizi evinden boş mu çevireceksin ya Rabbi? Sonra Hadîb-i Muhammed haber verdi. Oruçlunun duası kabuldur diye. Dualarımızı kabul et. Bizi boş çevirme ya Rabbi. Oruçtan zevk ver. Namazdan zevk ver. İbadetten lezzet ver. Zevk, zevk ver. Gözyaşı silmekten zevk ver ya Rabbi. Kalbimize aşkını, muhabbetinle kalbimize düşürür. Allah-u selam Aleyhisselam'a yedim inşallah.